Burç sevgili dinleyicileri, öteden beri İstanbul'da meydana gelen kültür faaliyetlerini takip etmeye çalışırım. Bugünlerde beni sevindiren bazı etkinliklerin yapıldığını görüyorum. Hakikaten son derece memnun oluyorum. Birkaç gün önce TRT'de bir program seyrettim. İstanbul'un önemli kültür merkezlerinden, birisini teşkil eden küllük ve Marmara Kıraathanesi hakkında bir program e, yapıldığını daha önceden zaten duymuştum. E, gazetelerden e, bu programın e, ne zaman gösterileceğini ben de bekliyordum efendim e, ve seyrettim. Hakikaten çok memnun oldum. Bir döneme adını veren küllüğün Marmara Kıraathanesi'nin ne olduğunu zaten bilen biliyor. Ama tabi daha çok kimselerin daha geniş kitlenin bilmesi için biz de sohbetlerimizde yazılarımızda buna zaten gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Bir zamanlar beyazıt caminin hemen bitişiinde efendim küllük adıyla icrayı faaliyet gösteren. Bir mekan vardı ki şairlerin, yazarların, sanat erbabının, talebelerin, üniversite hocalarının bir nevi karargahıydı. Ee, ama unutmayalım ki oranın önemli şahsiyetleri vardı. İşte bunlardan bazıları işte Ali Profesör Ali Nihat Tarlağan, Ahmet Hamdi Tanpınar, Peyami Safa Neyzen Tevfik, Necip Fazıl, daha sonra Marmara Kırahtanesine yani dönüştükten sonra Keza yine aynı şahsiyetlerin oraya da devam ettiğini görüyoruz. Ama bunlar içerisinde öyle bir tarihçi vardı ki küllüğün ve Marmara kıraathanesinin asıl önemli şahsiyetini o teşkil ediyordu. Evet efendim Ordinaryus Profesör Mükrimin Halil İnanç kahvelerde, yollarda, efendim arabalarda, İstanbul'un muhtelif bölgelerinde tarih dersi veren, tarih sohbetleri yapan, son derece kıymetli, önemli bir allame, bir müverrihimiz, bir tarihçimizi küllük deyince Mükrimin Halil Hoca'yı, Mükrimin Halil Hoca deyince de küllüğü hatırlıyoruz. Evet, böyle bir girizgahtan sonra şimdi biraz tarih mukaddimesi yapalım. Daha sonra Mükrimin Halil Hoca'yı daha yakından tanımaya, anlamaya çalışalım. Sevgili dinleyiciler, tarihçiyi mesleğinden memnun bir insandır. Kütüphanesine veya tefekkür hayatında geçmişin derinliklerine daldıkça ve devillerin cereyanına gönül, böyle kendi kendini gömdükçe bilgi ve görgüsü artar, ufku genişler, milli şuuru canlanır, insanlık duyguları kuvvetlenir. Daha da önemlisi o çok uzun bir ömür kazandığını da hisseder. Evet, tarihçi niçin uzun ömür kazandığını hisseder? Ee, Gayet kolay bunun cevabı. Tarih, geçmişe doğru uzanan, geçmişin derinliklerine, geçmiş zamanın dağlarına, bağlarına doğru efendim seyahate çıkmak demek olduğuna göre, tarihçi de bu uzun yolculukta kendisini uzun ömürlük hisseder. Bu da gayet tabidir. Evet, bu böyledir. Fakat bu ömrün ileriye uzanması şart değildir. Ama geriye doğru artması mutlaktır. Gerçekten tarihçi Maziye doğru derinleştikçe hayatını da o istikamette uzatır, asılları yüzyılları aşar, devirleri yaşar, ömrünü beş bin yıla kadar çıkaranlarda bulunur. Evet, bir tarihçi hem de kıymetli iyi bir tarihçi ben beş bin yıl yaşadım yahut beş bin yıl yaşayacağım derse bu manada doğru söyler. Çünkü o tarihle hem hal olmuştur, tarihle hem bezm olmuştur, tarihle dost olmuştur. Dostlar, kıymetli adamlar uzun yaşar. Evet efendim bir astronomi bilgini nasıl dünyada hapsolmaz efendim işte uzayın derinliklerine dalar ve mekan hürriyetine sahip olursa bir tarihçi de e, öylece zaman hürriyeti içinde e, kendisini özgür hisseder yani zaman hürriyeti içinde sayılır. Sayılı yıllara sığmaz eski cemiyet ve medeniyetlerle birlikte yaşar bugüne erişir ve çok uzun ömürlü bir insan olur. Peki bu mümkün müdür yahut ah bu mümkün olabilir mi demeye ve bunda mübalağa aramaya hiç de lüzum yoktur. Gerçekten de hayatımızın 10, 20 ve otuz yıllık hatıralarını yoklayınız, hayatınızın bu yıllarını yoklayınız, mazinizin izleri ne kadar hafiflemiş ve silinmiştir. Oysa iyi bir tarihçi uğraştığı, ve haşru olduğu devir hakkında kısa ömrünün hadiselerine nazaran çok daha kuvvetli intibalara sahiptir. Bu vakıa, bu gerçek, bunda mübalağa olmadığını ve eski devillerin yaşandığını göstermeye yeterlidir. İşte bu vasıflara sahip, bu özelliklere sahip ve bu mazhariyete ermiş insanları düşündükçe ilk önce Profesör, mükrimin halili İnanç'ın akla geleceği kesindir. Gerçekten de onun kadar tarihi yaşayan, devillerin heyecanını duyan ve günümüzdeki meseleler münasebetiyle bu bilgi ve duyguları derslerinde, sohbet meclislerinde etrafına yayan insan, cidden azdır. Hani bir söz vardır ya sevgili dinleyiciler, bir elin parmakları kadar. Ee, Mükrimin Halil Hoca gibi tarihçilerin, allamelerin sayısı da efendim bu söze uygun olarak bir elin parmakları kadardır. Ee, merhum daha talebelik çağlarında tükenmez enerjisiyle tarihe yöneldi. Eski devillerin hayat ve havasına karşı duyduğu aşktan hiçbir şey kaybetmeksizin yaşadı ve bu sayede uzun bir ömre sahip olduğunu hissetti. İşte Mükrimin Halil Hoca. Efendim, e, Elbistanlı, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde doğan Mükrimin Halil Hoca böyle bir tarih alimi idi. Değerli dostlar, e, arkadaşları, onun ömrünü bu aşkla sadece geriye değil, ileriye doğru da uzatabileceğini umuyor ve bundan memnun oluyordu. Hayat için birçok lüzumlu madde ve ihtiyaçlardan müstani bulunması, kuvvetli bir ruh ve beden yapısına sahip olması bu ümidi destekliyor ve daha altmışının ilk yıllarında hayat bahşeylediği o tatlı muhit ve meclislerden ayrılacağı asla akla gelmiyordu. Heyhat, insanların hesabı başka, Allah'ın hesabı çok daha başkadır. Ne çare ki üstad çok erken gitti. efendim. Üniversitede meclislerde, sohbet meclislerde mükrimin Halil Hoca'nın kaybıyla adeta mateme büründüler. Olsun Gürlek'le tarih müsahabeleri Burç Efem'de devam ediyor. Değerli dinleyiciler daha önceki sohbetlerimde de kısmen izah ettiğim gibi İstanbul'un tam da böyle orta yerini teşkil eden Bayezid ve çevresi camileriyle diğer abideleriyle olduğu kadar gelenekleriyle de eski kültürümüzün tam bir merkeziydi. Üniversite yine burada kalmakla beraber modern hayat ilim ve fikir adamlarını buradan çekmiş. Ve yüzyıllardan beri burada temerküz eden, yani burada merkezileşen kültür ve ananeler sarsılmaya başlamıştı. Bu bir gerçek yani. Efendim bu tarihi kültür ve geleneklere aşık ve bağlı iki şahsiyet eski kültürün yaşamasına çalışıyordu. Yani onlar böyle efendim işte yangından ne kurtarırsak, ne kurtarabilirsek kârdır diye dünkü medeniyetimizin an anelerini, geleneklerini, özelliklerini ve güzelliklerini devam ettirmeye, yaşatmaya çalışıyordu bu iki büyük tarihçimiz. Bunlardan biri İbn-i Mahmud Kemal, diğeri de Mükrimin Halil Hoca idi. Birincisi bizzat tarih ve nevi şahsına münhasır bir insan idi. Evet. On için Yahya Kemal ve Süleyman Nazif kendisine, hezar gıpta o devri kadim efendisine ne kendisi kimseye benzer ne kimse kendisine demişler idi. İstanbul'un yüksek aydınları müze mahiyetindeki evinde toplanıyor, musikî ve sohbet meclisleri kuruyorlardı. Efendim, Mükrimin Halil geniş bilgisi cevval zekası ve nükteleriyle bu sohbetlere istikamet ve revnak veriyor idi. Usulüne göre de şayan arzu gazaplarına fırsat hazırlıyordu. Mükrimin bey onun hayatında olduğu gibi ölümünden sonra da kuvvetli şahsiyeti, engin bilgisi ve zengin mevzularıyla bu kültür muhit ve geleneklerini tek başına canlı tutmayı başardı. Öyle ki herkes onun bulunduğu yere koşar veya onun huzuruyla hususi sohbet ve toplantılar tertip edilir. ...bilgi hazinelerinde zevkli mevzulardan faydalanmaya çalışırdı. Ölümüyle bu muhitlerde hissedilen eksiklik ve hüzün çok derindir ve erbabına göre de beyazıt semti adeta ıssızlaşmış ve eski tadını kaybetmiştir. Hani bir söz vardır ya sık sık tekrarlarız, şerefül mekan bilmekin, bir mekanın şerefi, şanı orada bulunan insanlardan gelir... Beyazıt gibi bir kültür, bir tarih mekanında sevgili dinleyiciler hiç şüphe yok ki Ordinarius Profesör Mükrimin Halil gibi, Efendim Emin Mahmud Kemal gibi, İsmail Sahip Sencer gibi, Ali Emiri Efendi gibi önemli şahsiyetler, alimler, tarihçiler, kısacası sanat ve ilim erbabı şenlendiriyordu. O mekana asıl şerefini bunlar veriyorlardı. Değerli dinleyiciler, Mükrimin Halil Hoca'nın en fazla uğraştığı saha, İslam tarihi ve İslami Türk tarihi, özellikle Selçuk ve Osmanlı devilleri idi. O bu devillerin hemen hemen bütün kaynaklarından içti, efendim işte bütün vakalarını hafızasına nakşetti, bütün heyecanlarını yaşadı ve tarihi adeta e, ...kendisine vazgeçilmesi mümkün olmayan bir saha haline getirdi. Fakat onun bilgi sınırı bu ihtisas sahalarına inhisar etmedi. Dünya tarihinin her devri ve mevzuu onun müktesebatı arasına girmişti. Yani mütecessis insan, meraklı insan yetmiyor ona, zaman yetmiyor, mekan yetmiyor, efendim işte Selçuklu tarihiyle yetinmiyor, Abbasi tarihine yetinmiyor... Tarihin efendim bütün kollarıyla ilgileniyor. Ee, eski İstanbul Üniversitesi rektörlerinden ordinarius profesör Kazım İsmail Gürkan'ın bir sözü var mükrimin hali anlatırken der ki herkes kitap okur, mükrimin oca kütüphane okur. Evet kütüphane okuyan bir adamın da bilgisinin efendim ve ilgisinin böyle kütüphanelere kadar zengin olması icap eder tabi. Evet, o derece ki diğer deviller için askeri, siyasi, fikri ve biyografik sahalarda bazen mütahassisları bile onunla boy ölçüşecek bir kudrete sahip değildi. Hatta mükremin halil tarih ilminin geniş çevresine de sığmayan bir insandı. Yani, tarihin dışındaki sahalarla da ilgileniyordu. Hemen her in, e, ilim sahasından bilgi hazinesine sonsuz nakiller yapmış, derin tecessüsleri ona hayrete şayan bir bilgi hamulesi ihsan etmişti, vermişti. Bu muazzam hazineye rağmen o, ilim aşkından ve araştırma zevkinden hiçbir şeyi kaybetmemiş, gençliğinden ölümüne kadar ömrünü kitaplara, kütüphanelere ve bilhassa yazmalara vakfetmişti. Öyle ki i̇bn Sina'nın tetebbuatı hakkında nasıl efsaneler zuhur etmişse, mükrimin içinde buna benzer rivayetlere rastlanmıştır. Mesela henüz talebe bulun, e, bulunduğu sırada, e, Kitaplara olan düşkünlüğüyle ilgili olarak anlatılan anekdotların sayısı o kadar fazladır ki, fazla ki daha doğrusu bunları nakletmek bile bir sohbetin sınırlarına sığmaz ama onun hakkında söylenen menkıbeler böyle dost meclislerinde zaten devam ediyor. Onun mesela Bibliotek National denilen, bilinen, bu isimle bilinen Fransız Kütüphanesi'nde, Paris'te bulunan bu kütüphanede e, yazma bir eseri, istinsah ediş hikayesi vardır ki gerçekten de mükrimin Halil Hoca'nın ne derece bir hafıza şampiyonu olduğunu gösteriyor. Evet efendim, e, bu büyük tarihçimizin e, nasıl tarih meraklısı bir insan olarak tarihimizi nasıl sevdirdiğini, gençlere nasıl tarih sevki verdiğini ve tarihi sevdiren adamlar sırasında nasıl mümtaz bir mevkiye sahip olduğunu daha geniş geniş anlatmak isterim. Ama tabi sohbetimiz sınırlı. Şimdilik bu kadarıyla yetiniyorum. Önümüzdeki sohbetlerimizde, sohbet meclislerimizde, Mükrim'in Halil Hoca'nın küllük programı vasıtasıyla Bugün nerede gündeme gelen ve televizyonlarda gösterilmeye başlanan Marmara Kral Tanesi ve küllük programları, dolayısıyla bu mekanın son derece renkli şahsiyet olan Müklemin Halil Hocayı daha anlatmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadarıyla yetmiyoruz. Hoşçakalın diyorum.